Haydutlar Yazan Şiller Türkçesi Seniha Bedri Göknil Radyoya uygulayan İlker Özmaya Yöneten Zihni Küçümen Efekt Erol Tanülkü Oynayan sanatçılar İhtiyar Mor Agah Hün Frans Fuat İşhan Karl Kani Kıpçak Spiegelberg Erol Keskin Şufterli Müfit Kiper Roller Kazım Hün Grim Ersan Uysal Schweizer Ali Yalaz, Rasman Nejet Mahfi Ayral, Amalia Tijanpar, Herman Metin Çoban, Daniel Selim Naşit Özcan, Rahip Şakir Arseven, Kosinski Cüneyt Türel. Renginiz çok uçuk baba. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim oğlum. Bana ne söyleyeceksin Posta geldi Leipzig'teki vekilimizden bir mektup var Oğlum Karl'dan bir haber mi veriyor ee, Evet baba Ama korkarım Bilmem söylemem doğru olur mu Sağlığınız için Gerçekten kendinizi iyi hissediyor musunuz Tanrım neler duyacağım O sizin oğlunuz Bu konuda ebediyen susmalıydım O benim biricik kardeşim Onun bütün ayıplarını gömmeliydim ...ama size itaat etmek en başta gelen görevim... ...beni bağışlayın... Ah Karl, Karl, ...senden tek bir sevinçle haber almak... ...ömrümü on yıl arttıracaktı... ...beni gençleştirecekti... ...oysa hissediyorum... ...şimdi her haberin... ...beni bir adım daha mezara yaklaştırıyor... Vekilimizi tanırsınız baba... ...katı yürekli yalancı bir insan değildir... ...mektubu size vermediğim için beni bağışlayın... Ama her şeyi bilmeniz doğru olmaz Her şeyi duymak her şeyi bilmek istiyorum Her şeyi Peki efendim Leipzig 1 Mayıs Kardeşinizin durumunu Ve hakkında duyduklarımı saklamayacağıma dair Size verdiğim sözle bağlı olmasaydım Satırlarım bu kadar acı olmayacaktı Mektubun her yanına okuyamayacağım Devam et Devam et Peki Öğrenebildiğim az şeyden siz de pek az şey bileceksiniz Kardeşiniz Karl Rezaletin doruğuna çıkmış bulunuyor Dün gece 40 bin duka boşlandıktan sonra Buranın zengin bankerlerinden birinin kızına tecavüz etti Kızın nişanlısı olan mert bir delikanlıyı Düelloda ölüm derecesinde yaraladıktan sonra Kendi mutsuz hayatına sürüklediği yedi kişiyle Adaletin pençesinden kaçtı <gülüyor> Babacığım neyiniz var Yeter daha fazlasını duymak istemiyorum Ama sonuna kadar okumalıyım baba Dinleyin Hakkında tutuklama emri verilmiş bulunuyor Başını getireceklere büyük ödüller vaat ediliyor Mor ailesi adı Yok yok hayır okuyamayacağım Bu zavallı dudaklarımdan seni daha çok incitecek sözler çıkmamalı Bu acı dolu mektubu da paramparça etmeliyim Okuduklarımı unutmalıyız baba Ah soylu adım Bütün rüyalarım yıkıldı Yıkıldı Onu ne kadar severdiniz Büyük ve güzel şeylere karşı son derece hassas olan Ateşli saf Gözlerine dürüstlük aksettiriyor derdiniz İşte görün babacığım O ateşli ruh yayıldı Dört bir yanı yakıyor şimdi O dürüstlük küstahlığa döndü Başka bir isim arayalım artık ailemize. Sözlerin kalbimi yaralıyor oğlum. Ben soğuk tabiatlı bir adamım. Sözlerim akrep sokması gibi geliyor size. Ama şükür ki ben Franz... ...bu topraklarda çalışacak, çürüyecek ve unutulacağım. Kardeşimin kötü şöhreti ise... ...kutupları aşacak. Öteki gibi olmadığım için Tanrı'ma şükrediyorum. Beni affet oğlum. Düşlerinde yanılmış bir babaya karşı... ...bu kadar kırıcı olma. Bana Karl için... ...gözyaşı döktüren Tanrı... ...onları senin ellerinle sildirmesini bilir. Evet baba... ...sizin için hayatımı feda edebilirim. İnanın bana. Senin daha büyük görevlerin var oğlum. Söyleyin bana... ...oğlunuza oğlum demek zorunda olmasaydınız... ...mutlu olur muydunuz? Sus ne olur sus. Doğduğunda onu göğe kaldırarak... ...ne mutlu adamım diye haykırmıştım. Ya şimdi... Bu ...bu insana oğlum dedikçe acı duyacaksınız... Bu acı Carl büyüdükçe büyüyecek Artacak ah, Bu mektup daha da ihtiyarlattı beni Onu reddetseniz Frans, neler söylüyorsun Oğlumu lanetlememi mi istiyorsun Hayır hayır Ama sizin ömrünüzü kısaltmak için Elinden geleni yapan bir insana nasıl oğlum dersiniz Benim oğlumu Her şeye rağmen benim oğlum Gözünüzü örten perde bir açılsa Hoş görürlüğünüz Ahlaksızlığı örtüyor Olağan gibi gösteriyor Biliyorum Biliyorum, ona beddua etmekten çekiniyorsunuz. Ama lanetler sizin üzerinize yağacak. Suç bende, bende. İhtiras ilişkisiyle sarhoş kaç kişiyi acı ayıltmıştır. Siz de bu acıyla ayılmalı, aklın öğütlerine uymalısınız. Kendisine artık elimi uzatmayacağımı yazacağım. İyi edersiniz baba. Gözüme görünmesin bir daha, Tamamiyle değişinceye kadar. Ama ya iki yüzlülük maskesiyle karşınıza çıkar, sizden binlerce defa özür dilerse... Merhametinize sığınıp sonra da kazandığı bağıştan fahişelerin kollarında söz ederse Hayır baba hayır Kendisi vicdanını tamamen temiz duyduğunda kendi arzusuyla geri dönmeli Evet evet bunları ona bir bir yazacağım Yalnız babacığım korkarım ona gücendiğiniz için çok ağır kelimeler dökülecek kaleminizden kalbini kıracaksınız İzin verin de mektubu ona ben yazayım Yazmaya elim varmayacaktı sen yaz oğlum sen yaz Kararlısınız değil mi baba Ona binlerce gözyaşı Binlerce uykusuz gece yaz Ama umutsuzluğa düşürme oğlumu Yatağınıza uzanmak istemez misiniz Çok sarsıldınız Ona baba kalbinin Gene de Neyse Onu mutsuzluğa sürükleme gene sen Olur baba Avut kendine ihtiyar Artık onu bir daha bağrına basamayacaksın Senin çevreni onun aşamayacağı lanetlerden örülü bir duvarla kuşattım Gözde olan uzaklaştı artık Şansın bol olsun Frans Şu yırttığı mektubu toplamalıyım El yazımı kolaylıkla tanıyabilirler Evet Çok geçmeden bu acı ihtiyarı çökertir Doğaya küsmekte yerden göğe kadar hakkım var Ama payımı alacağım artık neden anamdan doğan ilk evlat ben olmadım Neden tek evlat olmadım Neden tanrı beni böyle çirkin yarattı Neden Hadi bakalım İş başına Cesaretle işe koyulalım Çevremde buranın efendisi olmama engelleyen ne varsa mahvedicim Tatlılıkla elde edemediklerimi zorla alacağım Eskileri okudukça bu kötü yazarlar yüzyılından iğreniyorum <gülüyor> Kanun kanun. Vücudumu bir korsa içinde sıkmamı, irademi kanunlarla sarmamı istiyorlar. Şimdiye kadar kanunların büyük adamlar ortaya çıkardığı görülmemiştir. Ama özgürlük dev adamlar, coşkun varlıklar yaratmıştır. Bravo, komor, bravo, bravo. Bu yeryüzüne senin gibi adamlar lazım. Ama neden müsrif bir çocuk rolü oynamak istiyorsun ha? Sen ki kılıcıyla 366 günlük bir yılda. Üç savcının karar kütüklerine kaydettikleri bir yiğitsin Ne yapmamı istiyorsun? Şunu bilmeni istiyorum Cesaret tehlike karşısında büyür ve kuvvetlenir Madem ki kader beni böyle sapa bir yoldan yönetebiliyor Büyük bir adam olmamı istiyor herhalde Neden daha fazla cesur olmamız gerekiyor? Neden bu cesaretten yoksun olduğumuzu sanıyorsun? Demek bütün yeteneklerini toz gibi ufalamak Hünerlerini gömmek istiyorsun ha? Gel namuslu insanlar arasına karışalım Bu yeryüzünde neler döndüğünü bir gör El yazıları nasıl taklit ediliyor Zarlar nasıl işaretleniyor Kilitler nasıl kırılıp kasalar boşaltılıyor <gülüyor> İşte işte bir gel berten öğreneceklerin Demek bütün bunları yapabiliyorsun ha? <gülüyor> Bana güvenmiyorsun ama sabret Benim gebe aklım doğursun bak ne harikalar göreceksin Gözlerimin önünde her şey aydınlanıyor Büyük düşünceler kafamda kıvılcımlanıyor. Yaratıcı beynim korkunç planlar hazırlıyor. Artık uyanıyorum. Sen büyücü müsün Spiegelberg diyecekler. Kral seni neden general yapmamışız Spiegelberg diyecek. Avusturyalıları fare diliğine kaçırırdın. Tıp bilginleri hekim olmadığım için yakıracaklar. Ve Spiegelberg adı doğudan batıya bütün yeryüzünü dolaşacak. Spiegelberg... Kanatlarını açmış şöhret tapınağına uçarken Siz kurbağalar Pis sürüngenler Çamurlarda yuvarlanacaksınız <gülüyor> İyi yolculuklar istediğin dağların Doruğun açık ama beni soylu bir duygu Babamın korluklarının gölgesine Amelya'nın kollarının arasına çekiyor Geçen hafta babama mektup yazıp Beni bağışlamasını diledim Hayatımın her yanını açık açık gözlerinin önüne serdim Gizli hiçbir şey bırakmadım Açık kalpliliğin olduğu yerde acıma ve büyüklük vardır Beni bağışladığını bildiren mektubu gelir bugünlerde Hey, yazdıklarını biliyor musunuz? Tutuklanmamız an meselesi. Her şey olacağını var. Telaşlanmayın dostlar. Rastman'ı gördünüz mü? Bana mektup varmış. Deminden beri seni arıyor. Onun için olmalı. Onu hemen bulmalıyım. Nerede gördünüz? Dur gitme. Ona buraya gelmesini söylemiştik. Titriyorsun. Neden titriyecekmişim? Seviniyorum. Siz de benden sevinin. Yeryüzünün en mutlu insanı benim. Kal. Kalmor. Mektup hemen ver Rasman. Peki. Ne var? Ne oldu? Kardeşimin yassı. Şpiğelberk e ne oluyor öyle? Kendi kendine işaretler yapıyor. Delirmiş olmalı. Hey Şpiğelberk, ne yapıyorsun? Cık, duymuyor. Hey Şpiğelberk, rüya Rüyamı görüyorsun? Ya keseni ya canını, ya keseni ya canını. Haydutçuluk oynuyor. Hayır hayır olamaz. Karl, Karl, nereye gidiyorsun? Mahvoldum, mahvoldum. Nesi var? Ölü gibiydi. Bakın mektubu yere atmış Mutsuz kardeşim Sana ümitlerinin suya düştüğünü bildirmek zorundayım Babam utanç verici kötülüklerin seni sürüklediği çukurda kalmanı Sana bildirmemi istedi Seni hiçbir zaman bağışlamayacağını da eklememi söyledi Ayaklarına kapansan bile Affını ancak gelip kulenin en alt mahzerinde oturmayı Yalnız ekmek ve suyla getirmeyi kabul edersen kazanabilirsin Şimdi mektubu kapamama emrediyor Elveda kardeşim Çok üzgünüm Franz von Mor Bu Alçan adı Franz mı? Ne kardeş? Ee, ekmek ve sudan mı söz ediyorsunuz? <gülüyor> ben sizin için başka şeyler düşündüm Neler söyleniyor bu adam? Büyük işler çevirmeye cesaretimiz var mı? Tavşanlar Cesaretimiz var tabi Ama senin büyük işler dediğin bizi selamete çıkaracak mı? <gülüyor> Zavallı budala bu durumdan kurtulmak istiyorsun <gülüyor> Bu durumdan kurtulmak O kuş beynin bundan başka bir şey istemiyor istemiyorum he? Sizleri kahraman Baron prens yapacağım diyorum ya Bu iş sanırım kellemize mal olacak Bu iş için yalnızca cesaret gerek Akıl yanını ben üzerime alıyorum Cesaret Schweizer Cesaret Rasman, cesaret Grim Roller, şufterle cesaret. Ben de cehennemin tadıbine gidecek kadar cesaret var. Ben de de şeytanla güpe gündüz bir dar ağacın altında tartışacak kadar. Ha, işte böyle ol. Şimdi biri ortaya çıksın daha kaybedecek bir şeyi olmadığını, her şeyin yeniden kazanılabileceğini söylesin. Eğer hala damarlarınızda Alman kahramanlarının kanı dolaşıyorsa gidip Bohem ormanlarında yerleşelim. Bir çete kuralım. He? Ne ne ne şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yüzüme <gülüyor> Kıyamet gününe kadar borçlarınızdan ötürü hapiste mi kalmak istiyorsunuz? Bir lokma ekmek için kazma kürek mi sallamak istiyorsunuz? Yoksa küçük bir sadaka için pencereler altında şarkı söylemek mi? İşte işte size yapabileceğiniz işleri saydım. Hangisini istiyorsunuz? Dilinle namuslu bir adamdan bir haydut yapmakta çok ustasın Şipigelberk <gülüyor> Tanrıyı bir sürü aylıkçıdan kurtaran Savaşa, vebaya, kıtlık ve Hekimlere düşürmeyen kişiye namuslu derim ben Kendini dar ağacından bir Şipigelberk <gülüyor> Korkuyorsun ha Tavşan yürekli herif de Kim daha fazla verirse onun yanındayım İnandık şipi sana Şipigelberk şipi Ruhumu şeytana emanet ediyorum Hadi arkadaşlar hadi kalkın gidiyoruz Gidiyorlar. Aceleye ne lüzum var? Nereye gidiyoruz Kime uyup gidiyoruz Roller doğru söylüyor İnce düşünen politikacı bir kafa gerek bize Bir saat önce neydiniz şimdi ne oldunuz İyi bir fikir sayesinde ne duruma geldiniz Değil mi Bir şefe ihtiyacınız var Peki bu fikri ortaya atan Uzağa gören bir baş bir şefin başı değil midir Ah insanlar. Sahtekar, iki yüzlü insanlar Gözleri su, yürekleri tunç Kaslarımızın her teli insanlara saldırmak için gerilmeli Dinle beni Karl Seni kuru ekmek ve su ile yaşamaktan kurtarmak istiyoruz Bir babanın sevgisi bu mudur? Karşılık bu mudur bir oğlun sevgisine? Bütün su kaynaklarından ölüm içilsin diye Enginleri zehirlemek isterdim Dinle Karl İnanılır gibi değil Bir düş, bir kuruntu, vahşi hayvanlar bile acırdı bu gözyaşlarıma Doğaya isyan borusu çaldırıp Havayı toprağa denizi Bu kötü ırka saldırtabilsem Dinle Carl dinle Öfkenden kimseyi işitmez oldun Çekilin çekilin yanımdan Siz de insan değil misiniz Sizi de bir kadın doğurmadı mı Bu insan suratı ile görünmeyin gözüme Onu ne kadar çok severdim Ah bu sürüngen ırka delin bir yara açabilmek için Kim bir kılıç verirse elime O benim dostum meleğim Tanrım olur İşte biz senin dostlarınız Bizimle bohem ormanlarına gel Orada bir çete kuracağız Sen de reisimiz olacaksın Reisimiz sen olmalısın Korkaklar pis herifler Söler Sana bu fikri kim verdi Evet evet benim de istediğim bu Reisiniz olacağım İnsanlığını benden esirgeyen insanlara Sevgi saygı duymayacağım Artık benim babam yok Artık benim aşkım yok Artık benim duygularım yok ...benim için sevgili ve olanları... ...kan ve ölüm unutturacak. Şimdi toplanın çevreme. Bana sadık kalacağınıza ant için. Ölünceye, Ölünceye kadar sana bağlı, sana bağlı kalacağınıza, kalacağınıza an içeriz reis. Anlaştık. Her şeyimiz var. Her şey tamam. Yaşasın reis. Hayırlısı reis. Hayırlısı reis. Hayırlısı reis. Yaşasın reis. Hiçin gözlerime bakmıyorsun Amalia. Babamın lanet dediği adamdan daha mı az değerliyim? Gidiniz Frans. Soylu oğlu Karl acılar içinde kıvranırken babası bedenini kuşduyu yastıklarda dinlendiriyor. İnsanlığın yüz karası. Canavarlar. Ben de Karl gibi onun oğlu değil mi? Senin gibi oğullara yaraşan bir baba. Sana acıyorum Amalia. Kardeşini acımıyor musun? Senden nefret ediyorum Ben Bense seni çok seviyorum Her dileğini yerine getirebilirim Senden canımı bile esirgemem Şimdi yalnız bırak beni Sevgi dolu kalbini ne kadar takdir ediyorum Bir bilsen Amalia Şu küçücük yüreğinde Karl Tapınağında bir tanrı gibi egemenlik sürüyor Evet, evet onu seviyorum Bütün herkes duysun sesimi evet. Onu seviyorum Dur nereye gidiyorsun Kendi öz ayıbından mı kaçıyorsun Bırak beni Bırak da rahatça ağlayayım Zalim bir baba en iyi oğlunu sefalete Her yanını saran acılara terk ediyor Bırak beni Amalia Gidip onun ayaklarına kapanayım Önünde diz çökerek kardeşime layık gördüğü lanetleri Bana yüklemesini benim mirasından mahrum etmesini Benim bütün hayatımı Karnımın iyi yürekli kardeşi Franzım. Amalia Kardeşime olan sarsılmaz sevginden ne kadar kıvanç duyuyorum Onunla ruhlarımız öyle anlaşırdı ki Sessiz duru bir akşamdı Leipzig'e hareketinden bir gün önceydi Aşk külyalarına daldığı bu çardakta Birlikte oturuyorduk Uzun uzun sustu Sonra ellerimi tuttu Ağlayarak Amalia'dan büsbütün ayrılıyormuşum gibi geliyor Sen onu yalnız bırakma kardeşim Ona arkadaş ol Eğer geri dönemezsem Sen onun karlı ol dedi Sahi mi? O artık dönmeyecek Ben de arzusunu yerine getireceğim Ant içtim Amalia. Yalan Yalan söylüyorsun Bu çardakta o bana Eğer ölürsen başkasının olma diye yalvarmıştı Sen onunla boy ölçüşmek istiyordun Senin karşında benim için ağlamış ha Senin karşında Hadi çekil karşımda. Bana hakaret ediyorsun Senden iğreniyorum defol Sen görürsün Karşımda tir tir titriyeceksin Beni bir dilenciye feda etmek ha Defol serseri Ona dilenci diyor. Demek dünya tersine döndü. Dilenciler kral, krallar dilenci oldu. Karl, Karl duy beni. Hep senin olucayım. Diyar, ne uzun ömürlüymüş Hayat kalesine giden yolu Ölüme açacak bir çare bulmalı Eşsiz bir oyun bulmalı İyi düşün Franz Sanatının doğruuna çıkmalısın Bu işte kanatlarının gücünü denemeye değer Erman Erman Emredin Soylu efendim Sana bir görev vereceğim Erman Sizi dinliyorum efendim Seni çok iyi tanırım Erman Sen ne yaptığını bilen Asker yürüği taşıyan bir yiğitsin Buna rağmen babam bu yüreği incitecek sözler etti Demeyin efendim Gerçekse bu hakareti unutamam efendim Unutursam canım cehenneme gitsin Tam bir erkek yüreğine yaraşan bir isyan Al şu kese Yerman Eğer efendim ben olsaydım Bu kese daha ağır olurdu Benim de dileğim sizi Buranın Efendisi görmektir Teşekkür ederim O zaman seni Buranın Efendisi nasıl mükafatlandırırdı Nasıl bu sefil hayattan tutup Uşak çıkartırdı Burada böyle duracağına sırmalara bürünmüş dört atlı arabalarla sokaklarda gezerdin Aa, Fräulein von Edelreich'ı yani Amelia'yı hatırlıyorsun değil mi? Tanrı için hiç unutmadım ki efendim Karl onu ağına düşürdü Senin elinden aldı Onun da cezasını vereceğim Seni kovdu merdivenlerden yuvarladı Ben de onu cehenneme yuvarlayacağım Senin hiddetin onun zaferini daha tatlılaştırmaktan başka işe yaramaz Onu mahvedeceğim Sen yiğit bir kişisin Erman Genç kızı başkalarının eline bırakmamalısın ben senin yerinde olsam her şeyi göze alırdım Onu yerin dibine sokmadan rahat edemeyiz Bu kadar taşkınlık gereksiz Erman Karl'ın mirastan yoksun bırakıldığını biliyorsun herhalde Olur şey değil ilk defa duyuyorum İhtiyar onu mirasından yoksun edeli bir ay oldu Ama şimdi pişman olmaya başladı Amalya'nın yakınmaları onu daha da zorluyor Bir gün onu aramaya çıkarlarsa hiç şaşmam Sen de nikahlarında yerlere kadar eğilip Arabalarının kapısını açarsın Tabii babam da bütün servetinin yönetimini ona bırakacak Adımın Herman olduğu ne kadar doğruysa Öcümü alacağım da o kadar gerçek Bir dost olarak senin de geleceğini düşünmeliyim Tasarladıklarımı gerçekleştirebilirsek Her şeyi elde edebiliriz Ne yapmamı istiyorsunuz? Kıyafet değiştireceksin Bohemia'dan geldiğini Kardeşimle birlikte Prak savaşında bulunduğunu Onun savaşı Saygıdeğer efendim Kalbinizi istemeyerek incitecek olan bu zavallı adama darılmayınız Buraların yabancısıyım ama sizi görür görmez tanıdım Karl Moor'un babasısınız Oğlumdan bir haber mi getiriyorsunuz? Hadi hadi durma söyle öğrettiklerimi Karl yaşıyor mu? Onu tanıyor musunuz? Nerede şimdi? Leipzig'de öğrenciydi Sonra oralardan çok uzaklara gitti Bütün Almanya'yı yalın ayak başa açık kapı kapı dilenerek dolaşmış Beş ay sonra Prusya ile Avusturya arasında savaş çıkınca Zafer davullarının peşine takılmış gitmiş İzin verin ben de kahramanlar yatağında ölmek istiyorum Nasılsa yeryüzünde kimim kimsem yok demiş Neler söylüyorsun? Kendisine bir bayrak verdiler Bir sonucu ikimiz aynı çadıra düşmüştük Durmadan ihtiyar babasını geçmiş iyi günlerini uçup giden ümitlerini anlatır Sus sus Sekiz gün sonra o kanlı Prak savaşı oldu Oğlunuz ordunun gözü önünde harikalar yarattı bir kurşun sağ elini parçaladı Oğlunuz bayrağı sol eline aldı Gözünü bile kırpmamıştı Duydunuz mu? Gözünü bile kırpmamış Onu savaş akşamı bir tümseye yaslanmış inler buldum Ağır yaralıydı Akan kanını dindirmeye çalışıyordu Bana kardeşim diye haykırdı General ölmüş diyorlar Evet doğru dedim İyi bir asker generalini takip eder dedi Şöyle bir sarsıldı ah, Acı saçan ağzını ölüm sustursun Buraya babamın yüreğine indirmek için mi geldin Yeter sus Onun son arzusunu yerine getiriyorum Hırıltılı bir sesle Şu kılıcı al babama götür dedi Ve duası beni savaşa ölüme sürükledi Ağzından çıkan son söz Amalya oldu Son sözleri Amalya olmuş Benim lanetim onu savaşa sürüklemiş Ölüme şu kılıçla birlikte göğsündeki bu portreyi verdi Kardeşim Frans için dedi Kimin portresi o Benim bakayım bana Tanrım bu senin portreni Yalan ha. söylüyorsun inanmıyorum sana al, al kendin gör Tanrım Olamaz Benim lanetim onu ölüme sürükledi Ümitsizlik içinde can verdi Hepsi bu kadar Dayanamıyorum artık Allah'a ısmarladık ihtiyar Karl ölmüş Son sözü Amalia olmuş öldü Karl öldü. Bak Amalia bana yolladığı kılacak kanıyla ne yazmış? Amalia'yı bırakma Tanrım Tanrım kudretli ölüm size ettiği yemini bozdurmuş. Ulu Tanrım Onun yazısı beni hiçbir zaman sevmedi öyleyse. Amalia Amalia beni yalnız bırakma. Frans Frans oğlumu geri ver bana onu lanetleyen kimdi kimdi ölüme ümitsizliğe sürükleyen lanet olsun bana lanet olsun benim öcümü almak için savaşa ölüme koştu canavarım ben katı yürekli o yok artık sızlanmalar neye yarar öldürmek yaşatmaktan daha kolay onu sen kopardın benden geri ver oğlumu geri ver oğlumu ölüm kavuşturur seni ona. Sen de ümitsizlik içinde öl. Bulunmaz bir evlat kaybettiniz. Amalia, ilahi melek beni kurtar. Onu öldürdüm demek. Bu hükümle Tanrının karşısına çıkıyorum. Yeryüzünde çok mutlu olacaktık. Ama şimdi artık yukarıda güneşlerin ötesinde onu tekrar görebileceğiz. Huzur ve sessizlik istiyorum. Başım dönüyor. Çevremde... ...kara gölgeler... ...oynaşıyor. Oğlum... Frans, ...neredesin? Gitti. Ölmekte olan babasının yanından kaçtı ha. İki evlat. Onları sen verdin. Sen aldın. Uluhtan... Ohoho, bohemiye Almanlarına hoş geldin Görmeyeli büyümüş kuvvetlenmişsin Bulunmaz bir adamsın Spiegelberg <gülüyor> İşler nasıl Ratsman? Hey, Kim var orada Benim Grim. Ötekiler nerede Vay Spiegelberg de buradaymış Neler konuşuyorsunuz burada Ne var bir şey mi oldu Hiçbir şeyden haberiniz yok Rollerle dört arkadaşını asmışlar Rolleri mi Kimden duydun Üç haftadır hapishanedeymiş Hiç haberimiz olmadı Üç defa sorguya çekmişler İşkence edip ormanda yerimizi öğrenmek istemişler Roller yiğit delikanlı ağzını bile açmamış Bu sabahta özel ulakla şeytanın yanına göndermişler Püh, Lanet olsun Reisin haberi var mı Dün haber aldı Kızgınlıktan köpürüyor Rolleri çok severdi Zavallı roller Bir silah sesi Reis mi? geliyor! Hey biz geliyoruz! Şeytan çarpsın bu rollerin sesi! Biziz Ratsman, biziz! Hey yaşasın özgürlük! Yaşasın ya. yaşasın <gülüyor> Gene bizdensin roller! Özgürsün ama bu iş çok çetin oldu! Cehennem tanrısının hakkı için Roller ipten kurtuldu he? Rollerin ruhu olmuyorsun Gerçekten sen misin Benim benim Etiyle kemiğiyle ben Nereden geldiğimi sanıyorsun Onu sana sormalı Dost doğru idam sehpasından geliyorum Ama önce bir yudum içecek bir şey verin Sen de burada mısın Şipi Gelberk Seni başka bir yerde göreceğimi sanıyordum Sen nasıl kurtuldun onu anlat Ah ne güzel İnsanın içini alevlendiriyor Evet dost doğru idam sehpasından geliyorum O menhus merdivene üç adımlık yolum kalmıştı O kadar yakın Havayı özgürlüğü hayatı hep reise borçluyum Bir gün önce adamlarımızdan rollerin kötü durumda olduğunu Vaktinde yardımına yetişilmezse öbür dünyayı boylayacağını öğrendik O zaman reis hadi arkadaşlar dedi Onu kurtaramasak bile krallara nasip olmamış parlak bir cenaze meşalesi yakarız Başarıcınızı ummuyordum Yolların boşalmasını bekledik Bütün kent halkı onu seyre koşuyordu ve İspir'den tutuşturun ateşe verin diye bağırdı Yiğitlerimiz kenti 33 yerinden ateşe verdiler Yarım saat geçmemişti ki alevler en yüksek çatıları bile sarmıştı Kiliseler tehlike çanları çalıyor Kentte haykırmalar gürültü patırdı gökyüzüne yükseliyordu O sırada cephanelik havaya uçtu O zaman çevrendekiler arkalarına baktılar Kent harap olmuş Ufuk yalnızca ateş ve dumandı Bağlarımı çözmüşlerdi Çünkü vakit gelmişti Kargaşalığın dehşeti korkudan herkesi yere sermişti Hemen oradan verdim. Kalabalığa karıştım Uzaklaştım 60 adım ötede nehre daldım Karşı kıyıda reis beni bekliyordu İşte böyle kurtuldum Yangında kaç kişinin öldüğünü biliyor musun Şuftar'la? Dediklerine göre 83 kişiymiş Yalnız cephanelik 60 kişiyi paramparça etmiş Seni çok pahalıya aldık roller Ölenler yalnız erkekler olsaydı Kundakta çocuklar Hekim bekleyen hastalar ihtiyarlar, Zavallılar Yanmakta olan kulübelerden birinde bir gürültü duydum Başımı uzatıp baktım Bir masanın altında bir çocuk ağlıyordu Zavallı hayvancık Burada donuyorsun dedim Çocuğu kaldırıp Alevlerin içine atıverdim Gerçekten bunu yaptın mı şüferler Saçların kırlaşıncaya kadar O alevler bağrında yansın Defol karşımdan canavar Seni artık çetemde görmek istemiyorum Ne mırıldanıp duruyorsunuz Seni de biliyormuş Bir gel berk Seninle sonra konuşacağım Yoksunluğun, felaketlerin Kötüyle birlikte iyi de yutarsa ben ne yapabilirim Lanet olsun çocukları öldürene Lanet olsun kadınları, hastaları öldürene Bu davranışlar mahvediyor beni Artık her şeyden vazgeçiyorum Bir uçuruma saklanmaya gidiyorum Gün girmediği bir uçuruma Freeze, freeze Ormanda çocuklar bohemyalı atlılara rastlamışlar Bizi takip etmiş olacaklar Mahvolduk felaket felaket Kim bilir bizi kaç bin atlı kaç bin asker çevirdi haberimiz yok Reis nerede Roller yeter derecede barutumuz var mı Barut çok ama topu topu 80 kişiyiz Daha iyi onlar canlarını 10 on paraya satmışlar Bizse kendi başımız Kendi özgürlüğümüz için çarpışacağız Reis nerede Bizi bu zor durumda yalnız bıraktı Kaçabilir miyiz acaba Kaçmak mı seni çamur ruhlu alçak seni ha, Reis reis Artık hiçbir yere ayrılamam Cevremiz sarıldı Şimdi ümitsizlik içinde daha iyi savaşacağız Hadi çocuklar Vakit geldi Ya mahvolacağız ya da On nefese kadar senin peşindeyiz reis Bütün tüfekleri doldurun Yeter derecede barutumuz var sanırım Yeryüzünü aya fırlatacak kadar Bir kısmınız ağaçlara tırmanın Bir kısmınız da ormanın sık yerlerine gizlenerek Pusudan ateş edin biz de yanlarından saldıracağız. Ben saldıranlar arasındayım. Biz üçümüz, Roller, Schweizer ve ben en ortada çarpışacağız. Susun, bir dakika. Biri geliyor. Canavarların yuvası burası ha? İzninizle efendiler. Ben Ulu Kilise'nin küçük bir hizmetçisiyim. Ve şakaatlarımdaki her kılı koruyan 1700 kişi var. Buraya niçin geldiniz saygıdeğer peder? ...buraya yaşayıp yaşamamanıza... ...karar vermeye yetkili bir makam tarafından... ...gönderildin. Önce çevrene bir bak sayın kundakçı. Her yalnız suvarileriniz tarafından... ...çevrilmiş bulunuyor. Artık kaçmak için bir delik bile bulamayacaksın. <gülüyor> Duyuyor musun Şualser? İyi, devam edin saygıdeğer peder. Adaletin sana karşı... ...ne kadar sabırlı davrandığını... ...benden öğreneceksin. Eğer teslim olursan... ...bağış ve özür dilersen... ...o zaman sertlik ve adalet... Senin için acı dolu bağışlayan bir anne olacak Seni yalnızca çark cezasına çarptırmakla yetinecek Bölmüyor musun reis? Sıkayım mı şunun gırtlağını? Reis bu maskarayı toprağa terslemesine dikiyim. mi? Onu hamur etme zevkini bana bırakın Rahat bırakın onu Bakın saygıdeğer peder Burada 79 kişi var Orada ise askerlikten saçları ağırmış 1700 kişi Tanrım, kötü bir insan nasıl böyle vakarlı olabilir? Hadi şimdi git o yüksek yetkili mahkemene söyle ben geceleri zavallıları soyan adi bir hırsız değilim. Benim yaptıklarım onların bana ettiklerinin karşılığıdır. Besliğim de öcümdür. Demek ne bağış ne hoşgörü istiyorsun. Seninle işim kalmadı artık. Sizlere sesleniyorum insanlar. Adaletin sizlere gönderdiği haberi dinleyin. Eğer hüküm giymiş bu adamı bize teslim ederseniz suçlarınız bağışlanacak. Kutsal kilise namuslu bir iş tutmanız için size yeni bir yol açacak. İşte bunu ispatlayan belge. Alın kendiniz okuyun. Ne duruyorsunuz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere genel bir az sunuluyor. Sözlerinde duracaklarına inanabilirsiniz. Yoksa ileride onlara kimse güvenmez. Onlara göre sizleri ayaklandıran benim. Bütün suç bende. Yalnız ben cezalandırılmalıyım. Değil mi papaz efendi Bu adamın ağzıyla şeytan konuşuyor Hala karar veremediniz mi Delisiniz siz Susuyorsunuz Beni teslim etmediğiniz için Size teşekkür etmiyorum Bu yaptığınızdan utanıyorum Bunların hepsi çıldırmış Görülmemiş bir şey İşte silahlarımı atıyorum. Gelin yakalayın beni Bakın sağ elimi şu ağaca bağlıyorum Cehennem bizi bin kere sağaçta çarpışacağız Af edileceğinizi düşünün Al şu pis kağıdı başına çal Af bizim kurşunlarımızın içinde Hadi defol git Efendilerle bor çetesinde reislerini ele verecek bir tek hain olmadığını söyle Hadi. Madem ki çarpışmak istiyorsunuz Peki öyleyse Bir ordunun gücünü bileklerinde duyuyorum Ya özgürlük Ya ölüm Bizi sağ ele geçiremeyecekler ya, ya özgürlük Ya, ya ölüm, ölüm. Sofradan sessizce sıvıştın Konukların keyfini kaçırdın Vah vah Dostlarına yazık oldu Daha dün babanı mezara götürdüklerinde Söyledikleri ilahi hala kulaklarımda çınlıyor Bu sızlanmaların sonu ne zaman gelecek Bırak ölüler rahat uyusunlar Biz mutlu olmaya bakalım Ne olur beni yalnız bırak Beni kırıyorsun Amalia Hem beni dinlemenesin Oh tabi dinlemek zorundayım Franz buranın efendisi oldu Evimizdeki yerini biliyorsun Amalia İhtiyar morunun öz kızı gibiydin Onu hiçbir zaman unutmayacağım Bir şölen sofrası bile beni avutamaz Sen babamın sevgisini oğullarına vereceksin Amalia Ama biliyorsun Karl öldü Zavallı ben Fransız'da Kentin bütün soylu kızlarının umutlarını ayaklar altına alıyorum Kalbimi Kalbimle birlikte bütün varlığımı Şatolarımı bütün topraklarımı Ayaklarının altına seriyorum Karım ol Amalia Tanrım neden yıldırımlar bu sözleri söyleyen adamın dilini ikiye bölmüyor? Hem kardeşinin ölümüne sebep oldun hem de karın olmamı istiyorsun. Öfkelenmeyin soylu prensesim. Franz karşınızda içli bir aşık gibi eğilmiyor. O dilerse emreder. Yılan sen mi emredeceksin? Ben bir dik kafalının gururunu tatlılıkla da kırmasını bilirim. Bir manastırın dört duvarı arasına girersen... O dört o... duvarı senin bakışlarından beni koruyacağı için tercih ederim. Manastırda karlı düşünmek için daha çok zaman bulacağım Ya öyle demek Şimdi seni saçlarından sürükleyerek kiliseye götüreceğim Karım olacaksın Sana ilk düğün armağanını ben vereyim ya, Öyleyse bu şerefi de vermeyeceğim sana <gülüyor> Metresim olacaksın Sokağa çıkmak kesaretini bulamayacaksın kendinde Herkes birbirine seni gösterecek Hadi hadi Gözlerin ateş ve ölüm saçsın Ben öfkeli kadınlardan hoşlanırım Daha güzel daha çekici olurlar Gel gel Dur, Niye kılıcımı aldın Eğer o iğrenç ellerini bana dokunduracak olursan Bu kılıç koruyacak beni Hadi defol buradan ah, Her tarafım kırılıyor Dur Şurada dinlenelim. Şu güneşin batışına bakın. Ne güzel. Bir kahraman da ancak böyle ölür değil mi? Neden heyecanlandın reis? Çocukken hep bu güneş gibi yaşamak ve onun gibi ölmek isterdim. Beni yalnız bırakın arkadaşlar. Ne var reis? Hasta galiba. Bir zamanlar gece dua etmeden uyuyamazdım. Çocuk olma Karl. Dayanamıyorum artık. Hadi çocuk olma. Keşke çocuk olsaydım. Hala çocuk olsaydım. Dünya bambaşka olurdu Babamın çatosunda geçirdiğim o güzel günleri arıyorum Yem yeşil vadileri Toprak kokan okurları amaliyeyi unutamıyorum Sana su getirdim reis iç biraz Ne oldu Şuvayzer kan içindesin ha, Dereye su almaya iniyordum Ayaklarımın altında toprak verdi Kendimi kayaların üstünde buldum Aylınca duru bir su kaynağı gördüm Reisin hoşuna gider diye düşündüm Sağ ol Şuvayzer Evet arkadaşlar Düştüğümüz pusuda yalnız rolleri kaybettik. Benim için ölmesiydi. ...mezarını mermerden bir anıt yaparlardı. Onlardan kaç kişi öldü, Şvaiser? 300 reis. Hmm, birimize karşı 300 kişi. Başımın üzerinde hepinizin hakkı var. Yaşadığım sürece sizi terk etmeyeceğim. Bir gün mutluluğa kavuşursam bu sözlerini unutursun reis. Roller'in ruhu üzerine and içerim sizi terk etmeyeceğim. Hey, kim var orada? Ben ölüme gözlerini kırtmadan bakan Özgürlüğe ün ve soyluluktan daha fazla değer veren Adı yalnız yoksullara hoş gelen Zalimleri korkudan tir tir titreten yiğitleri arıyorum Aradıklarını buldun delikanlı Karl Moore siz misiniz? Beni tanıyor musun? Hayır ama bu keskin bakışlar ancak Karl morda bulunur Bizi niçin arıyordun? Beni buraya alın yazım sürükledi Her yanda senin adından söz edildiğini duydum 30 millik bir yolculuk yaptım Kabul edersen senin yanında çalışmak istiyorum Çin'e atlamadan önce uçurumun derinliğini ölçmeyi öğrenmelisin. İyi düşün çocuğum. Eğer yalvarmalarım seni heyecanlandırmıyorsa mutsuzluğumun öyküsünü dinle. Öyleyse o zaman hançeri sen vereceksin elime. Ben bohenyalı bir soyluyum. Babam genç yaşında ölünce topraklarımızın efendisi oldum. Ülkem cennet gibiydi. Çünkü içinde bir melek yaşıyordu. Doğuştan halk kızıydı, bir Alman. Çekingen bir alçak gönüllülükle elimden nişan halkasını kabul etti. Ertesi gün onun nikah için kiliseye götürecektim. Peki, sonra? O gün özel bir görevle saraya çağırıldım. Hemen gittim. Orada benim yazdığımı iddia ettikleri bir takım sahte mektuplar gösterdiler. Bunlar ihanet belgeleriydi. Kılıcımı elimden aldılar. Hapse attılar beni. Orada tam bir ay kaldım. Acılar içinde kıvrandığına inandığım sevgilim acaba ne yapıyordu? Bir gün saray nazırı geldi. Suçsuzluğumun ortaya çıktığını söyledi. Kılıcımı geri verdi Hemen şatoma sevgilime koştum Ama o yoktu Bir gece yarısı onu kaçırmışlar Kimse nereye götürdüklerini bilmiyordu Günlerce onu aradım Nihayet sarayın gizli parmaklıkları arkasında buldum onu Bana bir pusula attı Ne yazıyordu pusulada Benden iki şeyden birini tercih etmemi istiyorlar Diyordu Ya senin ölümünü görmek Ya da prensin metresi olmak Sevgilim aşk ve onur kaygısında Prensi seçmiş Yıldırımla vurulmuşa döndüm Doğru sevgilimin kapısına koştum Kilitliydi Hırsla kapıyı kırıp içeri girdim Ama bir sürü uşak üzerime atıldı Kılıcımı elimden aldılar Hiçbir şey yapamadım mı Beni yeniden yargıladılar Alnıma suçlu damgasını vurdular Bütün malımı mülkümü nazıra verip Beni sınır dışı ettiler Sevgilim onların elinde kaldı Tam bize göre bir iş bu reis Bu delikanlı öcün almalıyız Arkadaşlar, Kosinski bizden kalacak. Hadi eşyaları toplayın. Nereye gidiyoruz? Doğru. Ne oluyor? Ne yapacağız? Öc alma günü geldi. Doğru Frankonya'ya gidiyoruz. Sekiz günde orada oluruz. Sen önden git Kosinski. Geldiğimi haber ver. Ne söyleyeceğini biliyorsun, değil mi? Adınız Kraft von Brand. Mclennan'dan geliyorsunuz. Ben de sizin seyisinizim. Meraklanmayın. Rolümü iyi oynayacağım. Hoşçakalın. İyi şanslar Karl. Vatanımın vadileri. Siz bir zamanlar çocuk Karl'ı gördünüz ve çocuk Karl mutluydu. Şimdi onu erkek olmuş görüyorsunuz. Ama mutsuz bir insan. <Gülüyor> tesadüfler Carl Moru kendi şatosuna getirmişti. Bütün bu tablolar arasında onunkini nasıl bulacaksınız? Ee, onu babamdan daha iyi tanırım. Bu değil. Bu da değil. Hayret ediyorum. 18 yıldır görmediğiniz halde nasıl tanıyacaksınız? Ah, i̇şte o. Çok iyi bir insandı. Beni affet baba. Evet, çok iyi bir insandı. Ee, öldü değil mi? öldü. En yakınlarımızın öldüğü gibi. Saygıdeğer Graf, yeryüzünde tam bir mutluluğa erişmek mümkün değil. 23 yaşında bile yoksunuz. Ne kaybetmiş olabilirsiniz ki? Devam edelim her Graf. Sağdaki kimin portresi? Soldaki evin şimdiki efendisi Frans. Siz sağdakini soruyorsunuz. Bahçeyi gezmek istemez misiniz? Kim olduğunu söylemediniz. İzin verirseniz bahçeye çıkmak istiyorum. Beni hala seviyor. olduğunu öğrenmeliyim onun güneşten yanmış yüzünde beni titreten bir ululuk var gözünü aç Prance bu adam Karl olmalı Neredeyse gece yarısı olacak. Reis hala gönüllerde yok. Daha erken geleceğini söylemişti. Sana bir şey söyleyeceğim rasman Özgürlük için... ...ne düşündüğünü bilmiyorum ama... ...böyle öküz gibi... ...arabaya koşulma koşuma gitmiyor. Grim, bu herif kulağına neler fısıldıyor. Spiegelberg... ...Reisten mi söz ediyorsun? Reis mi dedin? He. O benim hakkım olan reisliği elimden aldı. Tanrı hakkı için Ratsman... ...onu hiç unutmadı. Eğer sen Ratzman benim tanıdığım adamsan sözlerime inanırsın O artık geri gelmeyecek Ne yapmamı istiyorsun? Onun hangi yoldan gittiğini hangi yoldan da döneceğini biliyorum Gel benimle İki tabancanın avını kaçırması enderdir Vay alçak adam vay! Bohemia ormanlarında bizi ele veren Düşman geliyor diye bağırdıklarında Korkudan çeneleri birbirine vuran sen değil miydin al Alçak Ne var ne oluyor evet. Alın şunu elinden öldürdü Gülür tekbin arkadaşlar Gülü Bu vahşi hayvan reise kim besliyor? Reisi arkadan vurmak istiyordu Hadi hadi Bu kadarcık şey için işinizi bırakmayın Reis kızacak O işi sen bana bırak Reis geliyor ee, Cevap verelim Hoş geldin reis. Sen gittikten sonra çok acırece oldum reis. Bitirdim şunun işini. Seni arkandan vurmak istiyordu. Ya. Yeah. Benim de son bağrım geldi anlaşılan. Kaldırın şunu. Yakında her şey bitmiş olacak. Hadi siz yatın. Sabah olur olmaz daha uzaklara gideceğiz. Ey ölüm tanrısı Çağır beni Her şey öyle karanlık ki Hiçbir çıkar yol yok Her şey bu son nefeste bitebilse Ama mutluluğa böylesine üstlemek neden Bir tek saniyenin birbirini zincirlediği zaman ve sonsuzluk Tabanca Soğuk demir Söyle beni nereye götüreceksin Hayır hayır Bir erkek sendelememeli Acı dolu hayattan korktuğum için mi ölmek istiyorum Hayır her şeye dayanacağım ve kaderimi tamamlayacağım Bu ses ne? Kim konuşuyor orada? Hey dur! Kim var orada? Ne istiyorsun benden? Sen cevap ver ne arıyorsun burada? Acıyın bana Kudretli efendim öldürmeyin beni Öldürmeyeceğim korkma ne arıyorsun burada? Acıyın bana Kim var orada? Hey. Aşağıda biri var Neler oluyor burada? Kim aşağıdaki adam? Hey. Yaşadın da Daha ileri gitmeyin efendim Anahtarları ver bana çekil yondan Tanrım Sana şükürler olsun Gün ışığını görüyorum Sen Sen yoksa ihtiyar mı olmuşsun? Senin için öldü demişlerdi Hayır yaşıyorum Dokun bana ama bu yaşamaksa Üç aydan beri bu mahsende Bir insan yüzü Bir parça ışık görmeden yaşıyorum Kim mi yaptı bunu Bir evlat Frans Ona lanet etme Ama bir babaya yapılan zulümleri dinle Bir gün Hasta yatağımda yatarken Bir adam geldi ...oğlum Carl'dan. Öldüğümü sanmış olacaklar ki... ...uyandığım zaman kendimi... ...bir tabutun içinde buldum. Tabutun kapağını tırmalamaya başladım. Açtılar. Karşımda oğlum Franz duruyordu. Yine mi sen diye haykırdı... ...ve tabutun kapağını tekrar kapadı. Bayılmışım... Ayıldığımda kendimi bu mahzende buldum Ne kadar zaman geçti bilmiyorum Kapının açıldığını duydum Bu adam bana ekmek ve su getirdi Açlıktan ölüme mahkum olduğumu Bana yiyecek getirdiğini duymamaları gerektiğini söyledi Günler, haftalar böyle geçti ama sınırsız kederim beni kuvvetten düşürdü. ile Tanrı'ya günde bin defa canımı alması için yalvardım. Ya çilem dolmamış ya da beni bekleyen bir mucize var. Ah oğlum Karun neredesin? ...kalkın da yeryüzünde... ...ne kötülüklerin döndüğünü görün... ...şu ihtiyara bakın... ...bitkinlikten bayıldı... ...bir oğul öz babasını bir mahsene kapıyor... ...aç susuz çıplak... ...öylece bırakıveriyor... ...bu kötülükleri işleyen canavar... ...benim kardeşim... ...şu gördüğünüz ihtiyar adamsa benim öz babam... ...baban mı? Babasıymış... ...o canavarla kardeşlik bağım kalmadı artık... ...her damla kardeş kanına lanet ediyorum... Ey ulu tanrı İşte diz çöktüm an içiyorum Babama zulmedenin kanlı toprağa dökmedikçe Gün ışığını selamlamayacağım Emrindeyiz reis Ayağa kalk Schweizer Beni ölümden kurtardığında sana büyük bir ödül vaat etmiştim Babamın öcünü al Schweizer Bu bana onur verir reis Ama nerede nasıl ne zaman En seçkin adamlarımı al Çatıya git Eğer uyuyorsa onu yatağından sürükle eğer sarhozsa sofrayı devir Eğer dua ediyorsa çek al onu Ama onu senden canlı istiyorum Yeter reis Ya buraya iki kişi döneriz ya da hiç Siz ormana dağılın çocuklar Ben burada kalıyorum Tanrım Tanrım senin de adıma yetiş Bu saatte hiç kimse uyumamalı Herkes kalkmalı silah elde ateşe hazır beklemeli Daniel Daniel Onları burada dolaşırken gördün mü Kimleri efendim kimleri? Ahmak kimleriymiş Onlar beni çep çevre sararken sen kimleri diye soruyorsun ha? S saat kaç İki olmalı efendim ne? Bu gece daha ne kadar sürecek Gürültüleri duymadın mı Zafer bağırışlarını dört nara giden atları Duymadın mı Karl, Karl nerede Bilmiyorum efendim Bilmiyor musun sen de çeteden misin yoksa Kendinize ha? gelin efendim Korkunç iskeret beni neden sarsıyorsun Yok yok Ölüler dirilmez. dirilmez Sensin Sensin değil mi Daniel Neredeyim ben e, Gidip yardım isteyeyim efendim Dinle dinle Duyacak mısın e, Evet efendim bir sürü coşkun atlı yoldan aşağı iniyor Öldürün öldürün diye haykırıyorlar Bütün şato korku içinde Koş Koş git söyle bütün kiliselerin çanları çalınsın Herkes diz çöksün Herkes benim için dua etsin Bütün mahpuslar salıverilsin Yoksullara iki üç misli para verilsin Bana dua etsinler Günahlarım affedirsin Hala burada mısın Aile saldırın Kırın yakın yıkın Dua ettiğimi gör tanrım Duamı kabul et tanrım Ben Adi bir katil değilim Küçük şeylerle uğraşmadım hiç Dua edemiyorum Edemiyorum Etmek istemiyorum İmdat, İmdat! Yanıyoruz Alevler bütün Olur. şatoyu sardı Daniel Daniel Al şu kılıcı Onlar beni alaya almadan sapla böğürüm Kimsenin vaktinden önce dünyadan göçmesini istemem İmdat İmdat Eyvah! Yukarı çıkıyorlar. Kapıyı zorluyorlar. Bu ıslıklar, bu ıslıklar ne? Yılanların dili mi bunlar? Kapı çatırdıyor. Yıkıyorlar kapıyı. Ama ama beni sağ yakalayan bilecekler. Yakalayamayacaklar. <gülüyor> yakalayamayacaklar. <gülüyor> yakalayamayacaklar. <gülüyor> Kaçmaya imkan yok. Gel, Sadık kılıcım Gel! <gülüyor> Hala gelmediler Onun cezası bağış olsun Üç iki kat sevgi olsun Ah evladım Nasıl Onun için ağlıyor musun Hem de Mahsen'in yanında Evet Ben oğullarımdan birine işkence ettim Öbür oğlum da bana etmeliydi Ah karlım Eğer barış giysileriyle gökyüzünde dolaşıyorsan Bağışla beni Oğlunuz sizi bağışlıyor Öbür oğlunuzu sever miydiniz Yeryüzündeki babaların en mutlu soydum. Ama bir gün ikinci oğlumun yüreğine Kötü bir ruh girdi O andan sonra Her iki evladımı kaybettim Oğlunu nasıl iade ederim ona Yapamam Ne diyorsun delikanlı Oğlunu ebediyen kaybettin değil mi ihtiyar Ebediyen mi Hayır duasını alıp bu ganimetle buralardan kaçmalıyım seni ben kurtardım ihtiyar Dualarından eksik etme beni Merhametli olduğun kadar mutlu ol Öp beni ihtiyar Bir babanın öptüğünü düşün delikanlı Ne Sende mi ağlamasını biliyorsun? Babamın öptüğünü düşündüm de ihtiyar Reis! Reis! Kimsiniz? Neden yüzümüze bakmıyorsun reis? Biziz senin sadık adamların. Yazık size sadık kaldınız. Sana Schweizer'in son selamını getiriyorum. Artık geri dönmeyecek. Demek onu bulamadınız, ha? Bulduk. Ölmüştü. Arkadaşlar, bundan sonra parolamız Acımak olacak. Carl, amca. Amalia, Amalia. Amcaca. Amalia. O Carl. Nihayet buldum seni Neler söylüyorsun Amalia Biricik nişanlım Karlım Senden sonsuza kadar ayrılmayacağım Alın boynumdan şunu Öldürün ihtiyarı da Beni de öldürün Yakın yıkın yeryüzünü Nasıl olur Karl Bu sonsuz sevinçten mi kaçıyorsun Git git nişanlıların mutsuzu ah. Git Bak baba Bunlar senin kurtarıcıların Hepsi haydut Hepsi katil ben de Karl, Onların reisiyim Olamaz Tanrım Çocuklarım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öldü Karl. Yüzüme tükürmüyor musun Kime sarıldığını biliyor musun Amalia? Sana biricik sevgilimi Beni bağışlıyorsun demek Tanrım Beni seviyor Kendimi saf ve hissediyorum Sarıl bana ameliyat Dur Carl Bohemi ormanlarında verdiğin sözü unuttun mu Bizi hiçbir zaman terk etmeyeceğini ant içmedin mi Bizim seni hiçbir zaman terk etmediğimiz gibi Sen de bizi terk edemezsin Sen bizim malımızsın Bu yaraları senin için aldık Sen bize aitsin Ameliyayı feda et Bitti Geri dönmek Baba evine gitmek istiyordum Ama göklerin hakimi buna mani oluyor belki. Peki Hadi gelin arkadaşlar Dur Karun bırakma beni Ya da öldür beni Merhamet göklerde seni için. Artık sevgi istemiyorum öldür beni Senin elinden ölmek istiyorum Mutluluğa kavuştur beni Tek başına mı mutlu olmak istiyorsun seni öldüremem Şu koca ormanda beni öldüren bulunur Şunun işini ben bitireyim Bu ne cesaret Borun sevgilisi ancak onun eliyle ölebilir ah! Ne yaptın reis Çıldırdım mı? Benden isteyeceğiniz bir şey kaldı mı? Siz bana artık size ait olmayan korku ve utanç dolu bir hayat feda ettiniz. Ben ise size bir melek kurban ettim. Nasıl? Memnun musunuz? Yara hisleri, bohem yavrumanları. Tabii bütün bunların ödenmesi gerekti. Sakin ol reis. Hadi gel gidelim. Artık reisiniz değilim sizin. Dilediğiniz yere giden. Ortak bir şeyimiz kalmadı Tanrım Tanrım Şunu anlıyorum ki Erdem dünyasının bütün yapılarını yıkmak için Benim gibi iki kişi yetermiş Öç almaksa sana aitmiş İnsan eline ihtiyacın yok senin Geçmişteki hataları gideremem artık Kırılan kırıldı, bozulan bozuldu Yıktıklarım ayağa kalkmazlar artık Ama çiğnediğim kutsal yasalara bu korkunç evren düzenine bir kurban gerek. Bütün insanlığın gözü önünde... ...onun sarsılmaz ululuğunu gösterecek bir kurban. Buraya gelirken... ...on çocuklu bir zavallı gündelikçiyle konuştuğumu hatırlıyorum. Büyük haydut karlı... ...sağ olarak getirene bin altın vaat edilmiş. Bu adama yararlı olabilirim. Gidip... ...ona teslim olayım. Filler'in yazdığı Haydutlar adlı oyunu dinlediniz. Türkçesi Seniha Bedri Göknil. Radyo uygulayan İlker Özmaya, yöneten Zihni Küçümen, efekt Erol Tanırgü. Oynayan sanatçılar İhtiyar Moor Ağahhün, Franz Fuat İşhan, Karl Kernikapçak, Spiegelberg Erol Keskin, Schufterli Müfit Kiper, Roller Kazımhün, Grim Ersan Uysal, Schweizer Ali Yalas, Rasman Nejet Mahvi Ayral, Amalia Teşanpar. Hermann Metin Çoban, Daniel Selim Naşit Özcan, Rahip Şakir Arseven, Kosinski Cüneyt Türel. Radyo Tiyatrosu sona erdi.